Açık dergi. Bazılarında bilmediği bir konu diye başladık demin. Nasıl başladığınızda? Herkesin bildiği mi? Yani sizi takip eden insanların bildiği bir şeydir aslında. Yok canım, bizden başka kimse bilemez bizim nasıl <gülüyor> başladığımızda. <gülüyor> İddialı olduk <gülüyor> ama gerçek galiba. 2011 biliyorum. Nohler olarak başlamaz. No bizim çok eskiye dayanıyor aslında. Denizli. Lise e, arkadaşları. Evet. 15 seylik Denizli bir geçmişimiz var. <gülüyor> Liseden itibaren böyle böyle beraber hayal kurup kurgular yapardık. Ne bileyim film kurguları, işte animasyon kurguları, sahne kurguları. Ben mesela Deniz'in resimlerini alıp repüdyksiyon yapardım mesela. İşte bu adam resimlerini böyle buruştururdu falan, hani yapıp çöpe atardı. Ben çöpten alırdım, onları toplardım böyle şey bayağı şey çöpe atılmış dolu resim var var bende böyle. Ee, var aslında bir fikirsel anlamda topla var <gülüyor> herkesin kini toplamıyoruz yani <değil> <gülüyor> aslında bir her şey var ama ya, evet hızlı geçeyim. üniversitede işte işte Eskişehir Anadolu Üniversitesi'ne gittik orada da aynı sınıf da e, okuduk zaten ondan ya, sonra ideallerimiz örtüşüyordu. Hı. ve hani aslında 15 yıl nasıl geçti diye an anlamadık yani sürekli hani e, animasyon okuursunuz ki Türk Türkiye'de sadece Eskişehir'de hı hı. bir bölüm vardı animasyon bölümü adına. Yine oraya birlikte gittik. L Lise dönemi dahi e, sürekli ortak projeler yaptık. Ya ortak üretim aslında en başından beri sizin yaptığınız şey. Evet evet. Yani onun gücüne inanıyoruz. Yani çünkü eee kolaboratif çalıştığın zaman hı hı. E, çok daha farklı bir e, süreç işliyor ortada. Hani sadece kendi bir şey ürettiğin zaman çok daha farklı bir süreç. Evet. Ee, yalnızsın ve hani sonucu paylaşıyorsun. Ama kooperatif e, çalışırken e, süreci de paylaşma fırsatın oluyor. Bu başka bakış açılarını sürece dahil e, ediyor. Hani, Sürekli açık e, tutuyor aslında. Bir yerden eksik evet. kalanı öbür göz tamamlıyor gibi. Evet, aynen o şekilde oluyor. Aynen o şekilde oluyor. Peki bunun böyle... Avantaj olan kısmı bu. Öbür taraftan da kolektif üretmenin zaman zaman var, dezavantajı var. olan şeyleri. Avantajlı, dezavantajlı. Tabii her şeyde olduğu gibi var yani hani. Avantaj mı, dezavantaj mı o tartışılır tabii ki de hani dezavantaj olabiliyor. O da değişken. Her şeyin anlamı sürekli değiştiği gibi şey. Hani bir bir potada eritmek Hı. gerekiyor. O işte bazen süreç içerisinde şey olabiliyor. Ee, duygusal da insanlar olduğumuz için o an bazen negatif oluyor ama aslında genel e, resme bakınca pozitif tarafları Hı. şu Çünkü o zaman işte denizin dediği gibi iki farklı bakış açısının bir araya getirdiği bir çorba olmuş oluyor. Bir yandan da işte bazı noktalarda da şey hani bireysel üretimde bence gerekli oluyor çünkü şey e, ya şey gibi düşünüyor. Ya, e, yalnız kalma ihtiyacı vardır Hı. Herkesin ya da işte sosyal ortamda, ...insanlarla muhabbet etme gibi. Bunların hepsi farklı ihtiyaçlar. işte. Ve deneyimler, farklı deneyimler. Evet, farklı yani. deneyimler. Yani bu kadar zaman birlikte üretebildiğinize göre diye düşünüyorum ben. Aslında birlikte de yalnız kalabiliyorsunuz herhalde. Hı. Birlikte Güzel bir nokta. Bence güzel bir nokta. Denizli hani üretirken bazen projenin süreci içerisinde hiç konuşmuyoruz. Ee, i̇şte o yılların verdiği deneyim ve güven, güven evet, meselesi. Ben onun yaptığına her şekilde güveniyorum yani. hani. Ben kendi yaptığımı güvenmiyorum. <gülüyor> o yüzden mesela bak nasıl olmuş diye gösteriyorum falan. Benim için de aynı şey geçerli sonuçta ve hani bu bir şey bir circle yaratıyor hı hı. ve ortasında oluşan şey de bizim o an ürettiğimiz e, proje iş O şey o oluyor ortada olan şey. Oluyor. Evet. Bir de çok iş yapıyorsunuz aslında şimdi insan çok da belki kendinden bahsetmekten hoşlanmaz diye bir durum var ya ama bayağı iş yapıyorsunuz, ödüller alıyorsunuz ve çok alçak gönüllüsünüz arkadaşlar. Ya biz de biraz önce onu konuşuyorduk hatta. <gülüyor> Artık bu alçak gönüllülük şey olmaya başladı e, diye konuşuyorduk. Yani e, bazı sorunlar yaratmaya başladı gibi <gülüyor> gelmeye başladı bize. İnsanlar çok vefasız. <gülüyor> <gülüyor> evet yani çok şey... Ya o insan tarafı işte... Biraz önce de konuşurken çok, çok amatör ruhla zaten devam ediyor yani bizim Hı. hani ürettiğimiz işte şeyler, ilişkimiz bu anlamda insanlarla falan filan. Ama piyasa o kadar şey değil yani. Ee, bu kadar hoşgörülü ya da naif değil. Naif değil. değil. Naif değil. değil evet. Yani yaptığınız şeyi değerlendirirsek aslında dijital... Dünya için işler üretiyorsunuz desem ağırlıklı denilendir. Ya yani ağırlıklı denilendir ama bizim olduk. de yapmaya çalıştığımız şey hani daha aslında plastik sanatlar da temelli Hı -hı. geliyoruz. Ondan sonra o işte eğitimden dolayı ya yani eğitimden dolayı değil hani bir dönem isteklerimizden dolayı dijitale döndü. Dijital sanata döndü ama şimdi de mesela aslında Plastikle dijitali, hani o dijitali işte e, dijital dünya ile fiziksel dünyayı nasıl bir araya getirebiliriz üzerine e, deneyim araştırmaları hmm. gibi bir derdimiz var yani şimdi ama ağırlıklı öyle de diyebiliriz. E, yeni medyanın en büyük derdi de sanırım deneyim zaten. Yani en büyük derdi değil ama en büyük sunduğu deneyim hem izleyici için hem de üreten için aslında gibi. Yani bir izleyici olarak en azından öyle geliyor bana. Katılıyorum. Yani, evet. Fransız Kültür Merkezindeki performansınız vardı. Seni de görmüşüm. Geldim. Sen oradaydın sanırım. Osman, Osmanla birlikte perform etmiştik Fransız Kültürde. Sonra benzer bir performans programı şeyde katıldığımız işte dalgalar sergisi, Hı -hı. kapanış kimliğin işte tekrar Hı -hı. perform etmiştik. Sercan da şov vardı. Oradan deneyime mi bağlayacağız? Çünkü orada da yani bir şey izliyoruz, bir şey dinliyoruz ama aslında çok da standart bir şeyle karşı karşıya değiliz. Tamam son 10 yılın belki çok deneyimlenmiş bir şey işte evet. görselle evet. sesin birlikteliği. Sizin yaptığınız bir tık daha başka bir yere taşımaya çalışıyor gibi sanki. Evet. Aslında o performans, performa etme isteği yani görseli performa etme isteği şeye dayanıyor aslında bizim işte tekrar plastik sanatlar temelli de olmamıza dayanıyor bence plastik sanatlarda şeydir yani önüne bir işte boş kağıt koyarsın ben beyaz bir sayfa aslında hani çizimin de yani benim için mesela o o o açıdan çok değerli bir tarafı var hani sıfır düşünceyle kendini o işte kalem ve kağıt da bırakıp araştırma çizgisi değil mesela araştırma çizgisi demek bir hedefim var ve o hedefine yönelik bir araştırma yapıyorsun. Hı hı. Mesela benim dediğim şey daha çok işte hani e, tek çizgi şeklinde ya da tek çizgi şeklinde her, herkes için farklı yöntemler olabilir ama e, ne çizeceğini bilmeden sürece hı. bırakıp çizmek. Hı. Çünkü araştırma çizgisi bir hedef dahil olabilen bir şey ya. Evet daha rastlantısal. İşte şeyde de ya bu mesela güzel sanatın verdiği anlık e, üretim biçimine yönelik güzel bir özgürlük. Biz de işte dediğim gibi işte dijital taraf işte animasyonla yoğrulduktan sonra ama da bu, bu da bu taraflardan geldiği için animasyon yaptığımız animasyonları yaptığımız görselleri dijital görselleri performans sırasında nasıl performa edebiliriz aslında yani şey gibi bir dansçının hiçbir şeye ek ele, ele, elemana ihtiyacı olmadan salt kendi vücuduyla çok saf bir şekilde ağına bırakması kendisini hmm. gibi aslında. Bizim de şey performanslarımızdaki, performanslarımızdaki ana e, çıkış noktalarından birisi ağına bırakılan ve e, müzikle etkileşimi olan o an e, heyecanımızla etkisi olan bir ifade biçimi evet ifade biçimi mesela müzikte o olay çok başarılı yani müzik e, dil olarak e, bunu çok iyi becerebiliyor çünkü şey değil e... Daha biraz soyut ve hani gözle kulağın ilişkisi çok daha farklı hani böyle Hı -hı. göz çok daha böyle riskli gibi geliyor hani zor bir e, şey ifade biçimi hani tarafsız böyle Daha kirli bir algısı var mı acaba? ya da daha yönlü. Ki yönlü, yönlü. Yani yönlü çünkü şey gördüğümüz bütün her şeyin kavramsal olarak bize çağrıştırdığı bir durum var. Hı -hı. İmgeler. Hı -hı. İmgeler evet. Yani çünkü o bize bom yani doğuştan itibaren şey oluyor. Yani bunlar bize yükleniyor sürekli. Hani kavramlar. Bardak. Bardak deyince aklımıza bir iyi kötü bir bardak, bir Hı -hı. bardak biçimi gelir. Ya da işte koltuk falan filan. Kodlarımız var. Kodlanma durumu var, evet. Eğitimle aileden ve toplumdan gelen. O yüzden herhalde görsellik birazcık şey, hani sese göre, müziğe göre daha şey yönlendirici. Çok fazla karşılaşmıyoruz yani görsel performans. çok fazla karşılaşmıyoruz ama hani ses, hani ses odaklı işte performansa çok daha Fazla karşılaşıyoruz. İnsanlar çok daha hani şey yapabiliyor oraya. Hani... Kolay algılayabiliyor mu? Kolay evet. algılayabiliyor. Kolay e, hissedebiliyor, içine daha rahat girebiliyor Hı -hı. gibi. Hı -hı. Daha rahat deneyimli Zorlanıyorlar yani. Görsel performanslarda insanlar zorlanıyor. Hatta bazen biz daha çok keyif alıyoruz. Hani performa <gülüyor> En çok biz keyif oluyoruz aslında. Ya bu da bir süreç herhalde. Yani çok tanıdık olmadığı için son 10 yıldan geriye doğru gidersek en azından yeni medya işleri üretimi açısından bunu söyleyebiliriz. Yekpare'den daha böyle aklıma çarpan bir şey yok görsel iş olarak. Ha Türkiye'de. Hı -hı, tabii. Türkiye'de. Lokal konuşuyorum. Ha eyvallah. Teşekkürler. <gülüyor> Yekpare direkt... Iı... Performans diyebileceğimiz yani Hı. o Fransız kültürdeki yaptığımız teknolojiden daha farklı bir teknolojiydi. Hı. Orada aslında senaryosu, gö işten görsel kurusu, evet, hani görsel bahsetti akışı bildiğiniz. bile şeydi yani hani önceden Belli. çok planlanmış bir süreçti. Sen biraz bahsedersek belki daha açılımlı olabilir. Hı. 2010 Kültür Başkenti zamanında yapılmış bir işti. Evet, Onu evet. Da. Ümit Özdemir. ...sahne ve gösteri sanatları departmanından, 2010 Ajansı'ndan bunun koordinasyonunu yapan arkadaş şeye... ...işte yurt dışında bu şekilde public spacelerde yapılan pro binalar üzerine projeksiyon çalışmalarını görüyor. Hı. Ondan sonra bu neden Türkiye'de de? O açıdan çok önemli bir bakış açısı. Çünkü yani bu neden Türkiye'de ve Türkiye'de... Yani bu topraklardan insanlarla, sanatçılarla da yapılamaz şeklinde aslında Kıvılcım. Hı hı. Ee, i̇lk kıv Kıvılcım bu. Aslında o, o yüzden çok teşekkür etmek gerekiyor Ümit'e. Erdem Dilbaz'la iletişime geçiyor ve hani böyle bir şey yapmak istiyorum. Bunu nasıl yapabiliriz? Erdem de sağ olsun bize işte Erdem Dilbaz'la... E... Yakın arkadaşız zaten. Evet. Evet. Sürekli işte evet. hani ne, neler yaptığımızı biliyor. Hani... Ne üzerine uğraştığımızı, ne yapmak istediğimizi. Evet. Ee, hani zaman zaman oturup böyle e, projeler ya da hayali projeler üzerine e, çok fazla konuşuyorduk o zamanlarda. Zaten alanda kaç kişi var ki herhalde herkes evet. birbirini tanıyor. Evet evet şu an küçük bir network olduğu için sağolsun Erdem de biz, bize geliyor ve böyle bir teklifte bulunuyor. ve Biz de gerçekten çok heyecanlanıyoruz çünkü bu teknolojiyi bu tekniği Tam o dönemlerde 2009-2010 e, yıllarında Projection Mapping tekniğini e, stüdyoda, ofiste küçük böyle şeylerin, objelerin üzerinde projeksiyonla giydirme denemeleri yapıyoruz çünkü Tek tekniği anlamaya çalışıyoruz. Bir şey farklı bir durum yaratınca böyle hani çevremizdeki insanlara paylaşıyorduk böyle vay işte böyle bir durum bu var. Kendi içimizde böyle deneyimliyorduk yani sonra Erdem de Haydarpaşa üzerinde bunu yapmak ister misiniz? Biri bir teklifle geldi yani. Evet. İşte şey çok komik hani stüdyoda küçücük bir kutunun üzerine deneme yapıyoruz. Sonra direkt Haydar Erpaşa'nın üstüne bir teklif geliyor falan. Çok heyecanlandık tabii sonra giriştik ve bir ay birlikte günün herhalde 20 saati 10, 10, 19 saati bir ay boyunca çok hızlı bir tempoyla işi ürettik. Yani çünkü Hı -hı. o zamanlar gerçekten bu kadar yaygın değil, şimdi gerçekten sokaktaki 10 insandan biri biliyordur yani bu, bu büyük bir şey. Hani ya da gözlemlemiştir İstanbul'da çünkü geçtiğimiz yıllarda son iki yıl çok olmadı. Son iki yıl hiçbir şey olmadı. Baydı çünkü. Evet. Çok, Fazla popüler olduğu için. Evet çok kötü örnekleri de oldu hani bu reklam ajansları direkt buna resmen Hı -hı. saldırdılar. Ee, direkt herkes birbirine YouTube linkleri paylaşır oldu. <gülüyor> Hani vesaire yani bu çabuk tüketilmesine yol açtı ve artık o teknik üzerinden fikirler düşünmemeye başladı. Ama hani öyle bir gelip geçecek bir şey değil bu. Çünkü Hı -hı. bu bir teknik, bir e, furi haline dönüştürüp Önemli gelen bir, teknik. bir teknik, hani, teknik oldu. 2010 zamanında e, internette de bu kadar kaynak yoktu. Hani bu tekniğin ne olduğunu, Hı -hı. nasıl yapıldığını. Sadece örneklerini görüyordunuz. Açıkçası da şey gizleniyordu, etkisi daha şey olsun izleyici. Mutfak. Yani bu mutfağı gizleniyordu aslında nasıl yapıldığı vesaire. dolayısıyla bizde hani çok fazla deneme yapmak durumundaydık. Bunun maketini mi yapmak gerekiyor? Hani o oraya alana gidip mi çalışmak hmm. gerekiyor? Haydarpaşa'nın yüzeyini mi haritalamak gerekiyor? Çünkü Haydarpaşa'nın şeyi de yok. bir plan rö, de yok. Hmm. E, 1980'deki çıkan yangında o yanmış vesaire hiçbir kaynak yok. E, vesaire hani e, Mi miyo Türkiye gittik. E, hmm. iki, iki akşam ardalarda gittik miy Türkiye'ye. Projeksiyonla üstüne yani. projeksiyonla yansıtma yapıyorduk <gülüyor> evet, falan. Oradaki mal. içeri yani o aletlerde. Evet evet. Devlet protokolü olunca yani e, evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet, önemli <bir> detay. <gülüyor> Bu arada... Devletimiz arkamızdaydı sağ olsun. <gülüyor> <gülüyor> evet, evet. O Yangından sonra da son yangından sonra daha doğrusu bayağı tarihi bir iş yapmış oldunuz aslında. Evet. İlginçti. Gene evet. yapıldı yani. Yine evet. ya, ve özellikle hani Ankara'dan direkt böyle tebliğ edildi yani böyle hani e, tekrar ya, yapılsın diye. Hı -hı. Bir hafta sonra tekrar yapıldı. Yangından on gün sonra vesaire öyle, öyle bir şeydi yani. <gülüyor> evet o anlamda da işte yani çok iddialı oldu belki en bilinen işlerden bir tanesi yekbal demek ama bir evet. yol açtınız bu çok net ortada çünkü evet. hem verilerden, verilere açık verilere ulaşmanın evet. zorluğundan hem de insanların yavaş yavaş video mapping ya da işte benzeri alanlara girmesinde bayağı bir örnek bu iş ve yaptığınız aslında birçok başka işte. Evet ya Türkiye'de şey çoğu işte hani müşteri de işte insan da aslında gözüyle görmeden Bilmiyor falan, biraz deneyimlemesi gerekiyor o, o Haydarpaşa'da da öyleydi. Hani program Haydarpaşa'da gerçekleştirilecek bir program vardı, bir, bir dizi e, yani etkinlik çerçevesinde Hı -hı. Bir, Konser konserler, yani. tiyatro Hı -hı. gösterileri, performansları, sok sokak müzisyenleri'nin performansları da oldu vesaire. Bir bir hafta 10 günlük bir e, event programı Hı -hı. yapılmıştı ve hani bizi o programa dahil ettiler. Ama kimse bilmiyordu ne olacağını. Hani hı hı. Biz ne yapacağımızı görsel materyallerle de gösterdik. Hani böyle bir şey olacak, bunu yapacağız vesaire. Ama hani görseler bile, hani şey iki, iki boyutlu görseler bile hiçbir şey ifade etmedi. Yani son prova gününe kadar biz oraya gittik. Performanstan bir hafta önce ya da 4-5 gün önce hatırlamıyorum. Orada projeksiyonlarla bir test aldık, o zaman anladılar ve bizi aslında o gün programa koydular. Yani hmm. o, o güne kadar, hani bir ay, bir ay öncesinde netleşmiş olmasına rağmen bizi programa koymadık, koymadılar. Ne olacağını bilmiyorlardı çünkü. Endişeyle yaklaşıyorlar, Endişeyle yaklaşıyorlar. ne olacak yani. ne evet, evet. Ama yani inanılmaz bir prodüksiyon işledi. O zamandan belki yani ondan, ondan 4-5 ay önce Karaköy Üskülesi battı, <Gülüyor> ee, suyun içine gömüldü. O iskele çıkarıldı. Haliç'ten getirildi. Biz onu platform olarak kullandık. En iyi izlenecek noktalardan de bu arada. En iyisi mi? bizim şeydi. Ha, bizim arasıydı. Kululduğunuz yer. Evet. Çünkü şey iskelenin mi? üstünde o bizim olduğumuz yerde işte 50 tane filan speaker var. Hı, bas var. Ve hani yer titriyor. Hani o bas seslerle işte bütün zemin titriyor falan. Bir de koskoca olduğu için önünde görsel çok çok etkiliydi. Yani. Tamam. Aslında yani gerçekten o şey izleyicilerin olduğu yer işi yüzde kırk azalttı. Hmm. Çok daha yakın olmalarıydılar Çok daha etkili olurdu o zaman. Neler var başka? Yani... Bir sorum var benim. Daha doğrusu sizin işlerinizi ya da bu çağın işlerini düşündüğüm zaman hep aklıma düşen bayağı çağınızın hatta yılınızın, döneminizin işini yapıyorsunuz işte elektrik olmasaydı ya da bilgisayar olmasaydı Evet. Gerçekten bambaşka bir ruh hali, bambaşka bir üretim biçimi olurdu. Orası kesin yani beyin üretmedi, üretmeden durmazdı ama çağınızın üretimini yapan adamlarsınız aslında. Yani oturup hala Rönesans'taki gibi yağlı boya yapmıyorsunuz. Tabii ki o da ayrı bir keyif, ayrı bir alan ama tamamen günü evet. içinde olarak üretim yapmak nasıl bir şey diye düşünüyorum, soruyorum. Hmm. Şimdi iki aç, iki bakış açısı var benim aklıma gelen şey bu konuyla alakalı birincisi şey yani eğer popülerleşmiş anlamda bakıyorsak evet hı. ama e, aslında şu an yürüyen giden e, çok daha ileri anlamda yapılan işler varsa aslında çağımızın gerisindeyiz hı. yani atıyorum hani şu an işte neye göre düşünüyorum mesela şu an insanlar bir artla uğraşmaya başladı hı hı. hani o açıdan ya da işte full interaktiviteyle uğraşıyorlar falan filan yani o, o açılardan bakınca aslında bizim şu an yaptığımız ama yapmakta istediğimiz şeyler diyelim ama şu an yaptığımız şeyler geride kalıyor bence ama şey eğer popülerleşmiş genel toplum zeminine yayılmış bir şeyden bahsediyoruz bahsediyorsak çağ çağımızın derken o zaman evet çağımızın şeyini yapıyoruz. Benim için iki cevabı bu şekilde Durum. var yani. Anlatabildim mi? Evet. Tabii şunu <gülüyor> ekleyeceğim. Peki bu noktada ya, üretimi Avrupa'yla ya da dünyanın geneliyle kıyaslamak ne kadar doğru bilmiyorum. Mutlaka her e, lokalizasyonun bir yeri var. Ama hem yurt içinde hem yurt dışında iş üreten insanlar olarak belki siz yani bizim nerede durduğumuz değil çok da sordum soru ama genel olarak dünya çapında büyük bir hareket olduğu ve artık zaten evet, çok da durdurulamayacak bir yerde olduğu. Evet. İyice iç içe geçmesinden Hı -hı. herhalde e, bahsediyoruz. Hı -hı. Evet yani işte dediğim gibi genel genel e, yönelim var ama mesela bakınca işte 1940'lara işte 1950'lere falan filan bakınca aslında hala yeni diyebileceğimiz de işler yapılmış yani. Hani Hı -hı. müzik anlamında ya da işte ııı e, görsel sanatlar anlamında işte mesela şu an biz kinetik işte heykelleri işte kinetik heykel denemeleri yapıyoruz şu an koyuyoruz insanlara o acayip falan filan Hani daha şey farklı geliyor diyelim bilmem ne böyle teknolojik falan filan geliyor ama kinetik heykel geçmişine bakınca aslında 1930'lardan 20'lerden falan filan hı hı. şey bulabiliyoruz ya yani o yüzden böyle şey Bence popülerleşmiş Açıdan bakınca şey yani ve hani ne bileyim artık e, toplum public space'e de hani toplumun da görebildiği ya da işte e, yaptığımız şeyler bilgisayar temelli sayısal e, bazı şeyleri de e dayandığı için artık Hollywood filmlerinde de var. Hani bütün toplumun kesiminin görebildiği rahatça şeyler o yüzden popüler e, popülerleşmiş şeyler gibi geliyor artık bana. Ya yani biz de aslında böyle zamanla bundan birazcık daha çok nasıl işte sıyrılıp gel Hı -hı. geliştirebiliriz bu durumu noktasındayız şu an. Mesela Projection Mapping diyelim. Hani 5 sene önceki kadar heyecanlandırmıyor bizi. Hı -hı. Yani e, tabii ki de içeriğine göre değişir bu. E, içerik her zaman e, yani hani teknik anlamda heyecanlandırmıyor. E, birazcık daha böyle farklı denemeler ya be, Benim için mesela en heyecan verici şey şu an şey işte daha çok böyle organik biyo bio art durumları yani şu anki e, sanatın ilerlediği noktada yani daha yaşayabilen e, şeyler yapmak. Mesela biz de bunu şimdi işte virtual yani sanal anlamda yapmaya çalışıyoruz. Ne yapmaya çalışıyoruz işte e, interaktif, jeneratif e, e, görseller yapmaya çalışıyoruz. O Fransız kültürdeki hani performans hmm. mesela. Çünkü orada belli e, sayısal parametreler içerisinde aslında görsel bir habitat e, oluşturmuş oluyorsun. Yani yavaş yavaş o noktaya doğru e, gidiyor gibi geliyor bana. Bilmiyorum sen ne dersin? Hepsi iç içe şey. hani böyle hani bir şey yapıyoruz teknolojiyi kullanarak ve o yaptığımız şey Hani beklenti olarak izleyicilerde çoğunlukla hani ben bunu daha önce görmüştüm hı hı. ya da hani aynısı olmasa, yani aynısı da değil ama hani hı hı. deneyim olarak ben bunu daha önce görmüştüm diyor. Ama hani yani düşündüğüm zaman hani hepsi çok iç içe yani böyle bir başarılı bir deneyim için hani onun bir icat olması gerekmiyor yani. Hı hı. Hani sanata hani benim çok sevdiğim bir tabiriyle bir araştırma süreci hani Bugün onu denersin, yarın başka bir şey de denersin. Hani sen e, hani sadece müzisyensiniz ya da sen sadece res, resamsın. Hı hı. E, me, mappingçisin, projection mappingçisin. Hani böyle Haydarpaşa'dan sonra işte biraz önce konuştuğumuz. Birkaç yıl üstümüze yapıştı yani böyle <gülüyor> me, mappingçiler olarak. Ben de onunla başladım olduk. neredeyse baksana aslında. İşte yani. o yüzden ben birazcık şey... <gülüyor> <gülüyor> evet yani her böyle bizimle iletişime geçen... İnsanlar birlikte proje üretmek isteyen ya da sağlayıcılar proje Hı -hı. sağlayıcıları diyeyim hani böyle. Ee, hep onun üzerinden geldiler hani mapping olmaz mı falan filan. Yani bizde hep yaklaşımımız şey oldu hani mapping dışında da ne olabilir? Hani Hı -hı. Ya da mapping dışında bir şey yapamaz mıyız? Hani böyle. Ee, ama işte biraz önce can dediği gibi insanlar bir şeyi daha önce görmüş olmak istiyorlar. Hı -hı. Tanıdık bir şey istiyorlar yani, aslında. Tanıdık, tanıdık bir şey istiyorlar yani hani. Bir, bir taraftan da daha önce yapılmamış bir şey istiyorlar ama hani böyle ilk defa olmuş olan bir şey ve hani. E, ama bunun için, yok. bunun için bütçemiz yok. İlk defa bir şey yapalım, şey böyle dünyada ilk olsun ama bütçemiz yok bunun için. Her zaman işte. karşılaşılan sorun. Ya bir de bu tür şeyler, bu tür üretim biçimleri bundan 20 yıl önce cep telefonu bazı insanların elinde varken işte içinde bulunduğumuz 20 yıl içerisinde sanırım. Cep telefonu ve insan sayısı oldukça az olsa gerek. Evet. Bu dönüşüm, teknolojisi içindeki bu dönüşümle Acayip birlikte işte maker kültürü, 3D printerler vesaire herhalde önümüzdeki 10 yıl içinde hepimizin evinde bir tane olacak 3D sanıyorum. Evet. Dolayısıyla bütün bu yeni medya üretim alanlarının da belki daha kolay anlaşılacağı, daha rahat algılanabileceği bir yere doğru gidecek elim mahkum yani. Evet. Ama daha mantıklı sorularla bakalımca... karşılaşılabilir o yüzden. Sizin <gülüyor> evet, yani Medya sanatları şey... O yüzden çok daha böyle... Bir kalıbı yok yani hakikaten. işte medya sanatları... Medya sanatlarında Medya sanatı değil, medya sanatları deniyor. Çok, çok daha güzel hakikaten. Çünkü sürekli yeni bir şeyler de ekleniyor yeni yeni kombinasyonlar işte bio art dedi vesaire böyle hani onun bio artla e, organik yaşayan formlarla hani başka bir düzeneklerle e, birleştirip bambaşka bir e, şey oluşturulabilir hani vesaire ve bu yeni medya sa sanatı ya da işte medya sanatları içerisinde kategorize edilebilir çok daha açık yani ve hani e, şey bir e, yani kavram başlığı olarak e, şey değil, e, kalı, kalıpsız hmm. duruyor. Çok daha hoş. Ama tabii şimdi yani şey, 20 sene sonra da ne olur çok da öngöremiyoruz aslında. Hani belki de bir... bir kalıbı da var yani ama biz hmm. şu an algılayamıyoruz. İlla yani. Çünkü... Türkiye'den yani... bir arz elektronika çıkar mı mesela? Festival anlamında hı hı. olabilir, Ya o, yani <gülüyor> o kadar tabi de şey ama yani sonuçta Amber var mesela hani yeni medya üzerine, sanat, teknoloji, bilim üzerine çok önemli bir kazanım. Keşke daha da büyüse gelişse hani ya da yenileri çıksa daha hı hı. büyük. Alternatifleri. Evet alternatifleri çıksa. Biraz önce mesela dedin ya hani 10 sene sonra daha rahat anlaşılabilir falan olacak çünkü evimizde 3D printer olacak gibi. Hı. Şey açısından bakınca hala mesela Türkiye'de şey video art ya da işte dijital sanat bile aslında kaç yıldır evimizde televizyon bilmem ne dijital şeyler olma bilgisayar olmasına rağmen hala da oturabilmiş de değil mesela. Hani şimdi onu düşününce belki o da oturmayabilir. <gülüyor> başka bir şey var burada yani sadece o teknolojiye sahiplikten çok başka bir mevzu var gibi. Mutlaka bir sürü parametre var. Dediğin gibi hala bunu bir sanat olarak kabul etmeyen eleştirmenler de var tabi. O evet. da ayrı bir tarafı işin. Evet. Genel Çok bir tatlı. algının gelişimiyle belki olabilir. Yani şey... Ya zaten güzelliği, tanımsızlığı yani hmm. yani benim için mesela Deniz için de hani illa tanım, yani tanımlanan noktalar var. Ee, katılıyorum da bazı noktalarda. Ama şey... Özüne bakınca zaten, ya ben şöyle düşünüyorum kişisel olarak hani zaten bu kadar tanımlı bir e, dünyada e, yaşıyoruz ve hani sanatın e, güzelliği de işte benim için hani e, bazı noktalarda e, bu tanımlı yani yaratılmış olan bu sisteme göre daha e, şey esnek e, taraflarının olması, daha organik bir tarafının olması işte yeni medyada da aynı şekilde. Denizin dediği gibi biraz önce o o değeri de, ya yani asıl de, değerlerinden biri o yani hani yani beni daha çok heyecanlandıran e, taraflarından biri o ama insan olduğumuz için yani illaki böyle insan olduğumuzla mı alakalı bilmiyorum da hani kullandığımız e, iletişim e, yöntemlerinden dolayı herhalde ya da e, öyle kodlandığımız için illaki ıı, tanımlama yapmak gerekiyor gibi bir şey var yani gereklilik var dayatılan bir Hı -hı. gereklilik var. Ee, Kategorizasyonun ama... kolaylaştırıcılığıdır belki. Evet yani evet işte konuşabilmemiz için Hı -hı. bir dil gerekiyor. Aslında işte tam bence bu noktada sanat e, buna karşı bir duruş. Yani mesela bu benim şu an bir tanımlamamaz sanatı bir tan tanımlıyorum şu an. Ee, ama şey anlamında tabii. Zaten bu tanımlı e, dünyaya karşı alternatif bir e, e, olasılıklar e, havuzu, iletişim, yeni iletişim biçimleri. İşte, müzik çünkü çok dil bir yani konuştuğumuz dilden çok daha farklı bir iletişim biçimi. Ee, benim için yani çok değerli bir iletişim biçimi. Ee, yani sanatın bu tarz farklı iletişim biçimleri sunması mesela benim için de çok değerli. Açık, Açık Dergi, dergi.